Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi Bir soru her Müslümanın merakıdır ve olmalıdır. O soruyu sık sık da sorar soruştururuz. Ashab-ı kiramla Allah onlardan razı olsun, aynı Kur'an'ı okuduğumuz halde, aynı namazı kıldığımız halde, aynı iman değerlerini paylaştığımız halde ve onlardan çok daha büyük imkanlarla Müslümanlık yaşamayı Allah bize lütfettiği halde. Neden? ashab-ı kiram gibi bir Müslümanlık yaşayamıyoruz. Neden onlar şehitlikten bile lezzet alırken biz sabah namazını lezzetle kılamıyoruz? Neden onlar lebbeike ve sa'deyk buyur ya Resulallah, baş göz üstüne dedikleri halde biz sakalı Kadına bırakarak Kadına sorarak Cuma namazını amirimize sorarak Yerine getirme Kompleksine kapıldık Neden biz Müslümanlığımızı Göklere kadar yükseltemiyoruz Onlar arşa kadar çıkardılar İbadet aynı Enerji aynı İnsan aynı ama sonuç aynı değil. Burada onlarca sosyal gerekçe, psikolojik ve coğrafi neden ortaya çıkarılabilir. Ama hepsinin toplamında bir ihlas kelimesi gizlidir. ashab kiram Allah onlardan razı olsun. İhlaslı mümindiler. İmanlarında ihlas vardı. Buruşuk ve bulanık bir iman sahibi değildiler. Bu da onları, Kur'an dinlerken Allah'ı dinliyor gibi bir pozisyonda tuttu. Bizde elhamdülillah ve inşallah iman sorunu yok. Kur'an-ı Kerim'i farklı hafızlardan Yüzlerce kere Hatmetme imkanına sahibiz Ama zihinlerimiz Bulanık Gözlerimiz Net görmüyor Bulanık görüyor Sahabi Uhud'un eteğine baktı Orası bir Kayalık olduğu halde Demek cennet burası dedi ve yürüdü Bize Bize Aynı cenneti gösteren Kur'an ayetlerini ama lakin fakat cümleleriyle karşılayabiliyoruz. Onlar bir Resulullah bildiler sallallahu aleyhi ve sellem. Onun mübarek evinin veya kabrinin bulunduğu Medine bildiler. Onlar için dünyanın başka bir yeri yoktu. Bizim vakıflarımız var. Tarikatlarımız var büyüklerimiz var aşıp aşıp onları Resulullah'a gitmek zorunda kalıyoruz aleyhissalatu vesselam bu sebeple bugün Müslümanlar olarak ihlas kelimesinin zihinlerimizde berraklaşmasını sağlamamız gerektiğini anlıyoruz imanımızdan başlayarak en alttaki yaptığımız ibadete varıncaya kadar her alanda ihlas ayarı yapılması gerekiyor Müslümanlığımıza. Asabe kiram Allah onlardan razı olsun. Allah deyince akan suları durdurdular. Başka bir gaye olmadı onlar için. Bugün ise biz Allah'a imanımız olduğu halde elhamdülillah nefislerimizin arzuları nefisler kompleksinden oluşan çevremizin baskısı Müslümanlığımızın yol hızını Rahatsız etmektedir. Buna biz ihlas sıkıntısı diyoruz. Şeytan bizi avucunun içinde oynatıyor. Çünkü şeytanın Allah'a verdiği sözde İlla İhlaslı kullarına dokunmam demişti. Onun için Ebu Bekir radıyallahu anh'a dokunamadı. Ömer'e dokunamadı. Osman Ali'ye dokunamadı. Bize dokunabiliyor. İlla ibadakel muhlassin. Muhlis kullarına dokunmam ya Rabbi. Hain mel'un. O bile ihlasın kıymetini anlamış. Ne demek ihlas? Var yok Allah gerisi boş. İhlas bu demek inn salatiy ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi demek. Namaz da kılsam, kurban da kessem, ölsem de, yaşasam da her şey Allah için. Sözle değil ama duvara asılmış bir tablo olarak değil bu eylem olarak. Doğurduğu çocuğu Allah için doğurmak, emzirirken Allah için emzirmek. Çocuğunu Parkta dolaştırırken bile iki yaşında çocuğunu bunu Allah için yapabilmek. ikhlas budur. Yatak odasındaki o müstehcen sahnede bile ihlas arayan ve bunu sadaka olarak yazan Allah'ımız var bizim. Celle Celaluhu. Arzularımız, yaşadığımız toplumların sekülerist baskısı, kapitalizmin kendine doğru bizi çeken cazibesi, liberalizmin işgal ettiği beyinlerimiz, hep ihlasımızdan yonttu bizim. Haddü bile, milli kıyafetlerle olursa daha makbul kabul ettik. Neredeyse insanlar, cenaze ilanı verir gibi, filan yerden Ahmet Bey hacca gidecektir, vatanımız, milletimiz, ve bütün hemşerilerimiz için hayırlı olsun derlerse şaşmayın birkaç sene sonra. Ben size bunu bilerek söylüyorum. Hacılar, Mekke'den İstanbul'a dönerken, biz İstanbul'dan mesela Çorum'a gideceğiz, Çorum'a direkt uçak olmadığı için, Bizi İstanbul'da kimse karşılamayacak. Siz ne mutlu İstanbullusunuz. Siz de karşılayan olacak. E ne yapalım bizimki de buruk hacılık diyebiliyorlar mı? Diyorlar. Çünkü karşılanma diye haccın parçalarından bir parça var kafasında. No ihlas bu işte. Yok. Beni Allah Mekke'de karşılamış. Azze ve Celle. Medine'de peygamberi karşılamış. Ey Rabbim sen beni kabul buyurduktan sonra, Hacerul Esvedine selam verdirdikten sonra, Kaben'de tavaf ettirdikten sonra, havaalanında ne işi var insanların yahu? Ne işi var insanların? Beni karşılamasalar daha iyi olur. Diyebilirdi Müslüman ihlaslı olsaydı. Zanneder ki insan gerçekten helallik için hacca gitmeden dolaşıyorlar. Hakkınızı helal edin, biz hacca gidiyoruz. Böyleyse ne mutlu, ne güzel. Kınanacak bir şey yok zaten. Ama bu bir ilan mı, helalleşme mi, onu Allah biliyor sadece. Hacıları kınama kampanyası gütmüyoruz. Hac en iyi örnek olduğu için onu alıyoruz. Ama biraz sonra göreceğiz ki her şey için geçerli bu. İhlasımız, niyetlerimizin ürünü niyetlerimiz de ihlasımızın ürünü birbirlerini üretiyor bunlar bugün ashab kıramla kiramla namaz farkımız mı var? yok elbette yok haç farkımız mı var? yok elbette ne farkımız var? bizi hacca sevk eden niyetlerimiz o eylemi yapan zihinlerimiz bedenlerimiz arasında fark var İhlas farkı bu Allah deyince suların durup durmadığı farkı, Allah için olsun yeter diyebilmek ve Allah için olsun ama e, bizim çoluk çocuğumuz da var, onlar da bir görsünler demek. Dünya zevklerinin kuşattığı Müslümanlık başka şey, Ali bin Ebi Talip radıyallahu dediği gibi ey dünya, seni üç talakla boşadım uzak dur benden demek başka şey. Dünyanın o cazibesi altında namaz kılan başka dünyadan sıyrılıp bireysel bir miraç yapmış gibi Rabbinin huzurunda secde eden İbni Mesud'un ibadeti başka Allah ondan razı olsun. Bugün telefonlarımızı fabrika ayarlarına çevirdiğimiz gibi, Müslümanlığımızı, ibadetimizi, bütün taatımızı, ihlas ayarlarına yeniden çevirmek zorundayız. O zaman şehitlik de bizim için lezzet olacak. O zaman işte sabah namazını biz eda ederken, İbni Mesud'un, Ali'nin, Ebu Zer'in Fatıma'nın, Aişe'nin radıyallahu anhüm cemi'an sabah namazında yakaladıkları şeyi yakalarız. Yoksa Hanefi mezhebine göre kıldığımız için, Maliki mezhebine göre kıldığımız için bizim namazımızda fark oluyor demeyelim. O değil sorunumuz bizim. Maliki mezhebinin kıldığı namazda, Hanefi mezhebinin kıldığı namazda, Hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namazıdır. Şeklinde bir sorun yok bu namazın. Secdeye eğilen kafaların içindeki beyinlerde sorun var. Secde aynı secde. Bir ihlas ayarı yapmak zorundayız. Fertler olarak Ahmet, Mehmet, Ayşe, Ali hepimiz birer ihlas ayarı yapmak zorundayız. Vakıflarımıza Derneklerimize ihlas ayarı yapmak zorundayız. Siyasetle meşgul olanlar kendilerini bir daha bir fabrika ayarlarına çevirmek zorundayız. Masallar gibi anlattıkları Ömer'in radıyallahu anh adaletine dair hatıraları günlük hayatlarına ve eylemlerine attıkları imzaların üstüne ne kadar oturttuklarına bakmak zorundadır. Zorundayız. Hepimiz için geçerli bu. Değerli kardeşlerim, İhlas dediğimiz şey, Sadece Allah ile yaşamak demektir. Ama insanların arasında iken, Hristiyan ruhbanlar gibi değil, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı gibi, Her birinin iki, üç, dört karısı oldu. 10, 20, 30 çocukları oldu. Ali bin Ebi Talib'in 31 çocuğu oldu. Yüzden fazla torun beslediler, büyüttüler. Çuvallar dolusu altınları oldu belki. Malla, force'la, insanlarla bu toplumun içinde ihlaslı olmak zorundayız. Hristiyanlar kaçak oynamak istediler bu ihlas oyununu. Kaçak oynadılar. Kaçtılar. Bakın, filan yerde, yüksek dağın tepesinde bir kilise var. Bin sene önce yapılmış. Niye? Toplumdan kaçıp, Allah'a yakın yerlere yükseldiklerini zannediyor. Bu kaçak bir oyun. Kuralsız bir oyun. Kur'an, وَرَهْبَانِيْ يَتَنِبِ تَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ Bizim onlara böyle bir emrimiz yoktu. Kafalarından bir ruhbanlık uydurdular. Kaçıp kaçıp, dindar olmak istediler. Kaçarak dindarlık yok. Bu fasık, fasit, facir toplumun içerisinde Allah'ın kulu, Muhammed'in ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem, şeriat erbabı, namazını kılan, orucunu tutan, hacceden, infak eden, Rabbi için çalışan ve ihlas kalitesini düşürmeyen mümin olmaktır hedef. Kaçarak değil, dala dala içine, dala dala, İçinde en ortasındayken Allah diye elini kaldırmak hedef mümin için. Çünkü kaçarak gidebileceğin hiçbir yer yok. Şeytan seni gelip orada bulacak. Cüre gibi 75 sene bir yerde ibaret edersin. 74. senede gelir seni zinaya düşürür. Kaçarak değil. Ortasında ve anlına yürüye yürüye iblisin. Çünkü iblis kaçakları yakalayamam demedi. İhlaslı kullarına dokunamayacağım dedi. Demek ki bu facir toplumun içinde bile o toplumdan kaçarak, çarşılarına, pazarlarına gitmeyerek vesaire değil iblisten kurtuluş. İhlas donanımımızı canlı tutarak iblisten kurtarabiliriz kendimizi. İhlas nedir? Allah'a. Gerisi sıfırın altındaki değerler hep. Bunun için bir namazı biz gerek evde ve gerekse camide kılarken o namazın bir ambalajı bir de özü olduğunu düşünürüz. Öz ihlastır. Eğilip kalkmalarımız, rükûmuz, secdemiz de ambalajıdır namazın. Dış görüntüsüdür. Bu sözüm neye dayanıyor? Abdestsiz kılınan bir namaz kabul oluyor mu? Niyet etmeden eğilip kalkıp secde yapınca namaz oluyor mu? Yok. E secde var. Rükû burada. Ellerini bağlamış. Fatiha'yı okumuş. İmamın okuduğunu dinlemiş. Niye bu namaz olmuyor? E abdesti yok. Göster adamın abdestini. Abdest görünen bir şey mi? Yok. Niyet görünen bir şey mi? Yok. E hani, hani namaz niyetsiz olmuyordu, niyet görünmüyor. O onun ruhu, özü, secde en mübarek ibaret olduğu halde ambalajdır. Namazın görünen şeklidir. Aslı o secdenin Allah için, onun şanı için, alnını toprağa, toprağa koymaya, ve toprağa doğru eğildiğin halde, alnını biraz önce birisinin ayak bastığı yere koyduğun halde Sübhane Rabbiyel ala e en yüce olan Allah diye zikrediyorsun orada. En ağır yere indin, biraz önce senden başka bir Müslümanın ayaklarıyla basa basa, basa gittiği bir yere secde ediyorsun sen şimdi, alnını koyuyorsun, zikrinle Subhana rabbiyal a'la. A'la arşındaki Allah'ı tenzih ederim diyorsun orada. En alttayken o haleti ruhiye namazın özüdür, ruhudur, ihlasıdır. Secde ambalajıdır orada. Ramazan-ı Şerif'te oturduğumuz sofralarımız, sahurlarımız ambalajdır. Bir de ruhu var. Nedir o? Allah için lezzetlerden fedakarlık yapmak. Zekat, takır paraları sayarken ambalaj görüntüsündedir. Ama onu verirken alıyormuş gibi lezzet hissetmek, aldığı için fakir onu bir de ona sarılıp teşekkür etmek, o ruh ihlas dediğimiz şeydir. Bugün yeniden, Müslümanlık ayarlarımıza dönelim derken, ihlasa dönelim diyoruz. Namazda bir değişiklik yok, zekatta değişiklik yok. Her şey aynı elhamdülillah. Bizim dinimiz, Hristiyanlık değil ki bozuldu da yenisi ne zaman gelecek diye bekleyeceğiz. İlk indiği günün kıvamında duruyor elhamdülillah. Hiçbir şey değişmedi. Ne kısaltılabildi, ne ilave yapılabildi. Ama bu ayarlamayı yaparken dağa kaçarak değil ruhbanlar gibi, büyük ticaret merkezlerinde, siyasetin tam göbeğinde, ailemizin ortasında, cenaze töreninde, düğünde, alışverişe çıktığımızda, çay içmek için bir yere oturduğumuzda, her yerde Allah'la beraberiz. Kaçarak değil, ne yaparak üstüne üstüne yürüyerek iblisin. Çünkü o başta itiraf etti. İhlaslı kullarına dokunmayacağım dedi. Koruma altında olan bir kişi varsa ihlaslı kuludur Allah. Demek ki Müslümanlığımız Ebubekir radıyallahu anh'ın Müslümanlığı ile değişik değil. Ama ihlasımız Aynı mesafelerde koşmuyor ne yazık ki. Bu sebeple, bugün, Müslüman nesillerin, yaşayanlarının ve yetiştirilenlerinin, Kabe, Ravza-i Mutahhara, Kudüs, Kur'an ezberlemek, namaz kılmak, zekat vermek, cihad etmek diye, İslam adına bazı kavramlar eğitimi gördükleri gibi bir ihlas eğitimi görmeleri de gerekiyor. İhlas diye bir eğitim bölümü olması lazım bizde. Bu sadece İmam Gazali'nin İhya Ulumuddin'de yazılan bir bölüm olarak kalmamalı. İhlas ayarı diye bir ayar olmalı Müslümanın. Ne kadar ihlasım var benim. Ve her gence denmeli ki sen yavrum İstanbul'da da olsan Paris'te de olsan Mekke'de de olsan Kudüs'te de olsan İblis senin peşinde olacak. İhlas seninle olduğu sürece sana dokunmayacak. Çünkü ihlas senin iblise karşı zırhındır. İhlası hafif deldiğin zaman oradan nüfuz edecek sana. İhlası hepten çıkardığın zaman İnsanlarla sürü gibi ibadet yapmaya başladığın zaman seni avuçlarının içine alacak, öpecek, yeni müşterimiz hoş geldin, sana indirim diyecek. İndirim yapacak. Bunun için namazsız niyazsız ailelerin, semtlerin çocuklarının düştüğü bataklığa bakın. Zamanında Müslümanken Müslüman anne babanın çocuğuyken sonradan bataklığa düşenlere bakın. Aralarındaki farkı göreceksiniz. Aç boğa gibi. Sonradan gelenlerin aç boğa gibi gittiklerini göreceksiniz. Çünkü iblis geçmiş yılların açığını kapatacak indirimler yapıyor ona. İlla ibadakel muhlasin. Müminlerin muhlis, ihlas ile yaşayan kullarına dokunmam ya Rabbi. Dedi iblis, cennetten kovulurken, Bizim orijinal zırhımızın adı aşımız ihlastır. İhlas nedir? Ben Allah'ın kuluyum. Allah beni kulluğumu denemek için bu hayata gönderdi. Namaz da Allah için kılarım. Ticaret de Allah ile yaparım. Evlendiğimde de Rabbimin rızasına göre yaparım. Dolayısıyla... Evliliği bana helal etti Allah. Erkek kadın birbirini görüp, birbiriyle oturup kalkacakları bir düğün çeşidini haram etti. Onu yapmam. E peki düğün yapamam, evlenemem, beklerim. Rabbim bir çare gönderene kadar. Nuh aleyhisselam 950 sene bekledi. Ben de evliliğimi beklerim. Demek ihlastır. İhlas, Dağa kaçmak değil. Tekrar vurguluyorum. İhlas Allah'ın nimetlerini tepmek değildir. İhlas bal yememek, muz yememek değildir. Kim bunu iddia ediyorsa haram söz söylüyordur. Allah bunu nasıl yaparsınız diye Kur'an'ında bizi ikaz ediyor. Müslüman lüks arabaya binmez. İhlastan uzak olur diye bir şey yok. En lüks arabaya Müslüman biner zekatını verdiği malla aldığı arabaya biner ama. Sonra o arabaya bir fakirin binmesinden de mutlu olur. Oturduğu apartmanda acil bir yere gidecekse bir ihtiyar o Mercedes'i onun emrine koyar. O lüks arabayı onun emrine koyar. Böylece lüks arabada Müslümanın öz be öz helali olur. Hiçbir sıkıntısı olmaz. İhlas Dünya nimetlerini tepmek değildir. O nimetleri cebinde kullanmaktır. O nimetlerin seni kullandığı zaman sen dünya nimetlerine köle olmuş olursun. İhlas bu. Buradan bir kural çıkarmamız lazım. Madem ihlas bizim en büyük nimetimizdir. Onunla Rabbimize kavuşacağız. Müslümanlık ayarımız, orijinal ayarımızdır o. O zaman düşmanımız olan iblis, o ihlas bizde iken Allah'ın lütfuyla bize dokunamadığına göre bizi ihlasımızdan uzaklaştırmak için uğraşacaktır hep. Sadece sen Allah bir de otelde kaldığın arkadaşının bildiği bir hacı yaptırmayacaktır sana. Çünkü öyle bir haçtan sonra sen anandan doğduğun günkü bir günlük bebek gibi günahsız tertemiz toprağına döneceksin. Bundan rahatsız olur. İhlaslı iken de dokunamıyor sana. Bir hatıra fotoğrafı Whatsapp'tan göndersen de çocukların da mutlu olsa der. Ve... Küçücük bir iğne deliği kadar delik açar o zırttan. O fotoğraf senin evine gelir. Onlar da sana yeğenlerinin, çocuklarının toplu bir fotoğrafını gönderirler. Biz de seni bekliyoruz. Hacide de bize oruma getir, derler. Sen dönersin. Ben de sizi çok özledim, dersin. Onlar da ağlarken. Senin küçük oğlunun sesini kaydedip sana gönderirler. Herkes Kabe'nin etrafında Allah'a hasretinden ağlar. Sen de özlediğin çocuğun için ağlarsın. Hacca selam olsun, yola devam olsun olur ondan sonrası. Hac bozulmaz. Ne dedik? Ambalaj yerinde çünkü. Sorun ambalaj sorunu değil. Nerede sorun var? Ruh dünyasında, iç alemde sorun var. Damarlarda kan dolaşıyor. Ama yağı yüksek bir kan dolaşıyor. Hastalıklı bir kan bu. Bundan arınmak Müslümanın hedefi olmalı. Peki biz bugün bu kararı verdik. Yarından itibaren inşallah full ihlaslı Müslümanız. Bu zaten ilk tuzağı şeytanın sana. Müslümanlığın senin, Son nefesine kadar sürecek mücadelenin adıdır. Bu ihlas mücadelesi de hiçbir gün önemini yitirmeyecek. Bugün bir düzeydesin, yarın onu düşürmeye çalışacak iblis. Çünkü kaliteli bir ihlastayken sana müdahale edemiyor. Düşürmeye çalışacak. Düşüremeyecek. Sen onu yeneceksin. Öbür gün bir bahane bulacak, orada düşürmeye çalışacak. Ramazan-ı Şerif'te yapacak. Hayır yaptığında yapacak. Yeğenine harçlık verirken bir yerde düşürmeye çalışacak. Senelerce mücadele edeceksin, edeceksin, edeceksin. Sonunda ağzından bir söz çıkacak. Yani ben babamdan kalan tarlayı fakir diye halama vermiştim. E o zamanlar işte şöyleydi filan deyip o gün 50 senelik birikimini aşağı atacak. İblis demek senin ilk gününden son güne kadar, seni deleceği ve havanı kaçıracağı fırsatı kollayan melun demektir. İhlas, bizim nefis cihadımızın adıdır. Ve bu mücadelemiz, cihadımız, son nefesimize kadardır. Hacda iblisi yenersin, gelirsin sabah namazında yakalar seni. Nasıl her nefesimiz bizim, bir nefes alıp bir nefes verirken yaşama mücadelesidir. Tek bir nefes tıkandığında hayat bitiyor. İman hayatımızda ihlas bakımından bakıldığında budur. Bunun için biz abdest öğretir gibi niyet öğretmek zorundayız. Niyet bir eğitim meselesidir. Neye niyetliyiz biz? Namaz kılmaya mı? Niyet ettim Allah rızası için sabah namazına Bunu sözlü söylediğimiz zaman ambalaj bu. Camiye niye gidiyorum ben ey Rabbim, sen buyurdun ya Kur'an'ında, seher vaktinde meleklerini şahit tutuyormuşsun, ben meleklerle görüşmeye gidiyorum deyip, evden çıkan müminin niyeti, ya Allah, miraç niyeti bu işte. Kulluk bu işte. Rabbim sen, en yakın olduğum yerin secde olduğunu söyledin ya, beni kaldırma bir daha bu topraktan, Anlamı koydum ya Rabbi, bırak beni burada böyle. Diyebildin mi? İhlas işte. Ruh sende ambalajı kuşatmış. Sözle söylüyorsun sabah namazı niyeti, zihinde hiçbir şey yok ama, bu ruh, bu halet, bu incelik yok. Bu ambalaj Allah'ın izniyle ve keremiyle namaz borcunu bitiriyor. Ambalaj boş değil çünkü. Ambalajda da bir şey var. Ama niye Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın namazıyla bizim namazımız farklı? Onu irdeliyoruz biz. Onu yakalamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu gözlüktür diye şu aleti gösterdiğimiz zaman bir insana bu kullanılırken şöyle kullanılır, şurasını kırma, burasına dikkat et, silerken şöyle sil diye de öğrettiğimiz gibi, bu namazdır. Secdesi böyledir, rükû böyledir, abdesti böyle alınır, dediğimiz zaman çocuğumuza, Müslümana, bil ki bu namazın ayakta tutan enerjisi de ihlasındır senin. Kıbleye döndüğünde, Allah'ın karşısında olduğunu bilmendir. Her ne kadar sen döndüğünde, Allah'ı göremiyorsan da unutma o seni görüyor. O seni görüyorsa mesele bitti zaten. Önemli olan da onun görmesi. Senin görmen önemli değil ki. Sen secdeye indiğinde onu görmüyor olabilirsin ama onun seni secdede görmesi, ebedi cennet olarak karşına çıkacak. Bu niyet anlayışımız, ve bu niyetteki ihlas kalitemiz, tempomuz, Allah'ın izniyle eğitimimize yansırsa, cihadımıza yansırsa, ibadetimize yansırsa, akraba ilişkilerimize yansırsa, nereye yansırsa yansısın, bize Müslümanlık kalitesi getirir. Evliliğimize geldiğinde Müslümanlık evliliği yapmış oluruz. Orucumuza geldiğinde Davut Aleyhisselam'ın orucunu tutmuş oluruz. Aranan, istenen de budur zaten. Bu düzeyi yakalayana kadar cihadımız devam edecek. Yakalayınca zaten kendisi bir tempo tutturmuş olacak. O temponun üzerinden Allah'ın izniyle yürüyecek. Unutmuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Herkes niyetleriyle dirilecek buyuruyor. Yub'asun nasu ala niyyatihim. Herkes niyetleriyle dirilecek. Sümeyye, Allahu anha. Namaz kılmadı. Oruç tutmadı. Kur'an okumadı. Hacc etmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle umre yapmadı. Tesettürü yoktu. İslam'ın ilk şeyiydi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme on milyonlarca emirler gelseydi hepsine teslim olmaya hazır bir niyet ve ihlası vardı. Kıyamet günü Ebubekir'le beraber dirilecek radıyallahu anha. Ve anhu. Biri İslam'ın en başındaki ilk şehit sümeye kadın. Hiçbir ibadeti yok. Yok ki ibadet inmemiş. Doğru dürüz okuyacağı Kur'an yok. Biri de İslam'ın ilk haccını yaptırmış olan, Müslümanların ilk emiri olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mağara arkadaşlığı olan, hısım olan vesaire, Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir numarası olan Ebubekir Bekir, Nerede dirildiyse kıyamet günü Sümeyye orada dirilecek. Niye? Sümeyye'yi niyetiyle dirilecek Allah çünkü. Sümeyye'nin niyetinde belki de Ebu Bekir'den iyisi vardı. Yub'asun nasu ala niyyatim. Herkes niyetleriyle dirilecek. O zaman biz eğilip kalktığımızla, ambalajımızla değil niyetimizle Allah'a olan mesafemizi ölçeceğiz. Samimi olan hasretimiz nedir bizim? Koca koca binalar, mescitler yapmak mı? Bir kere secdeye kapanıp bir daha kalkmayacak şekilde Allah'a varmak mı? Onun için hayatında bir camiye bir tuğla verme fırsatı bulamamış bir Müslüman kıyamet günü dirilir. Havz-ı Kevser'de bağrına basar onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sen koca bir cami yaptırmışındır. Seni bir adım yanına yanaştırmaz sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ambalaja önem vermişsindir. Ambalajın karşılığında insanlar sana teşekkürler olarak vermiş gitmişlerdir. Ama o ambalajla değil ruhla ilgilenmiştir. Orjinal olanı hem ambalajımız hem ruhumuz olsun ama insanlar niyetlerine göre dirilecek. Yaptırdıkları camilere göre yazdıkları kitaplara göre, koca koca sarıklara, uzun uzun sakallara, geniş geniş cübbelere, kalabalık kalabalık cemaatlere göre değil, niyetlere göre dirileceğiz. Niyetlere göre dirileceğiz. Ve cennette, cehennemde, ebedi kalmakta niyetlerle kaynaklanacak. Neden? E şimdi, şimdi, 110 sene yaşamış bir Müslüman 10 yaşından itibaren namaz kıldı 100 sene namaz kıldı 100 sene kulluk yaptı filan sahabi de 2 gün sonra şehit düştü Müslüman oldu 2 gün sonra şehit düştü İkisi de sonsuza kadar cennette kalıyor e bu adamın kıldığı 99 sene 10 aylık namaz nereye gidecek demek ki Allah namazların karşılığını vermiyor oruçların karşılığını vermiyor niyetlerin karşılığını veriyor Niyet, herhangi bir müminin niyeti irdelendiğinde kaç yıl Müslüman olmayı düşünüyorsun. Ne kadar ömür verse Allah namaz kılarsın diye sorsam bir mümine ne der? Emekli oluncaya kadar der mi bir mümin? Bu ne biçim soru? Dünyanın sonuna kadar ömrüm olsa sonuna kadar secde ederim. Üstelik de her mümin yaşlandıkça daha iyisini yapmayı düşünür. Artık namazı bırakayım düşünmez serseri olur bir adam da serseri oğlu serseri olur da işte hatta sana yakın geldi namaz kılma artık der ona şeytan o da inanır bu serseri oğlu serseri iyi bir mümin veya orta hali bir mümin yani inşallah yaşlanınca daha iyi ibadetler yapacağım diye niyetidir. Hep ibadette artırma vardır. Niyet büyük çünkü. Onun için Allah o büyük niyete göre mümini ebedi cennete koyuyor. Kafir de iki gün üç gün bir zulüm yapmıştır. Ebedi cehennemde kalıyor. Neden? Çünkü gavurun da kafası yarıldığında asla iman yok o kafada. Sonsuza kadar kafir kalmayı düşünüyor. Allah da onu sonsuza kadar cehenneminde tutuyor. Bunun için biz niyetlerimizle ulaştığımız, yani ihlasımızın bizi götürdüğü mesafeyi yürüyerek gidemeyiz hiçbir zaman. Hiçbir zaman gidemeyiz. Halid ibn Velid, radıyallahu anh, en çok şehit olması gereken pozisyonlarda bulundu. Senelerce. Şehit olarak ölmedi. Ama, kimsenin tereddüdü yoktur ki, Allah'ın izniyle, Halid İbni Velid Hamza ile beraberdirler. Çünkü Halid ölürken ne dedi? Bir şehadet gelmedi bize. Yaşlı kadınlar gibi yatağımda ölüyorum dedi. Demek ki niyeti neymiş? Şehitlikmiş. İster kanın aksın, ister yatağında öl. Bir şey değişmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuyor mu? Yatağında ölen bile şehit olarak ölebilir. Çünkü mesele niyet meselesi. Hasret meselesi. Ama ambalajlar insanların birbirini kandırdığı şeyler olabilir. Ambalajlar. Şehit isteriz, şehit olmak isteriz diye dualar, seanslar, törenler, toplantılar yapılabilir de melekler pek ambalajla ilgilenmezler. Ambalajla fakihler ilgilenir. Rüku şöyle mi yapıldı, böyle mi yapıldı? Melek ruküye en kafadaki talimata bakar. Verdikleri puanlar da onadır zaten. Ambalajla Nurul Liza kitabına bakarsın. Bu ambalaj uygun mu, değil mi? Öğrenirsin. Melekler evet ambalajına bakıyorlar. Ruku diye zıplarsan herhalde onu ibadet yazmazlar. Ama onların asıl gözlemi ihlasımız, niyetimiz Heyecanımızdır. Allah'a yürümeyi öğrenmek zorundayız. İhlas Allah'a yürümek demektir. Bir gün bizim amellerimiz bitebilir. Camiye, cemaate gidemeyeceğin, evde namaz kılamayacağın, oturarak bile namaz kılamayacağın halde olabilirsin. Şu hastalık olur, bu sıkıntı olur. İnfak edemeyecek kadar kuruşların bitmiş bir günlerin olabilir. Niyetini senin hiç kimse kesemez. Niyetin ebedidir. Ameller ebedi değildir. Niyetler ebedidir Allah'ın izniyle. Onun için Allah gayesini Ebu Bekir gibi ebedileştirdin mi kafanda? Düğündü, nişandı, akrabalıktı. Millet demiş, dünya demiş. Sildir attın mı bunları? Üç dalakla boşadım seni. Ey dünya diyebildin mi Ali gibi? Radıyallahu anh. Sen kazandın ki. <gülüyor> Boşver. Ondan sonra hapse düşsen ne olur? Hastalansan ne olur? Ölsen ne olur? Ölürsen öl, ölsen daha ucuz kurtulursun. Yaşasan belki ihlasın bozulacaktı, berbat olacaktın. O ihlasla, o heyecanla öldün, ebedileşti her şey senin için. Bunun için bir, ama öyle büyük bir bir ki yazalım, göklere kadar çıksın o elif. İmanımız ihlaslı iman olsun. İman, iman da ihlas şart. İki, Allah sevgisini ihlaslı yapmalıyız. Allah için sevmeyi de ihlaslı yaparak Allah'ı sevdiğimizde ihlaslı olduğumuzu ispat etmeliyiz. <gülüyor> Namazımız ihlaslı olmalı. Ramazan-ı Şerifimiz ihlaslı olmalı. Kadir gecesi ihlaslı olmalı. Nasıl biliyor musun? Madem Kadir Gecesi Rabbimle buluşma zamanı, ne işim var benim programlarda? Ya Ben Allah ile buluşacağım, bana ne milletten ya? Kadir Gecesi, töreni yaptığın zaman, bitmiştir ihlas. O Kadir Gecesi töreni, Kadir Gecesi değil o. Kapıyı kapatırsın, sabah namazına kadar Rabbinle baş başa kalırsın, sabah namazında mescide, camiye gidersin, Al sana ihlaslı bir Kadir Gecesi. Sabahleyin kalkıp da simit verdik, çörek verdik, iftara çağırdık, tören yaptıklardan uzak durursun. Ambalajı var, kendisi var. Ve mescit sevgimiz ihlaslı olmalı. Mescit sevgisi diye bir kalite var. Arşın gölgesindeki yedi kişiden bir tanesi mescide gidenlerdir. İnfak, haccı, söz konuşurken samimiyet, Cihadımız, tövbemiz, istiğfarımız, tevekkülümüz, sabrımız, tevazuumuz. İhlas gerektiren şeyler bunlar. Tevazu mesela. Bu mümin insan. Allah buna cennet verecek. Allah'ın cennet verdiği adam bir numara adam, lüks adam. Selamun aleyküm. Nasılsın? Allah'ın cennet verdiği adam, önünde eğilecek bir adamdır. Onun kravatlı, ceketli, forslu olması beni etkilememeli. Mümin olması etkilemeli. Tevazuum benim sosyetelikten kaynaklanmamalı. İhlas'tan kaynaklanmalı. Onun oturduğu koltuktan, makamdan, sosyal kişiliğinden kaynaklanmamalı. İhlasımdan, benden kaynakla. Benim mümine ilişkim benden dolayı samimi olur. Ondan dolayı değil. Onun bireysel farklılığından dolayı ben ona samimiyet gösteriyorsam ihlas olmuyor demektir. Babası zengin olduğu için hürmet ediyorsam bu babasının rızası için yaptığım bir şey olur. Aynı şekilde Mesela İhlas ölçüm, ayar istasyonlarından bir tane daha vereyim. İhlas, ölçüm, ayar istasyonu. Cenazeler. Cenazeye niye gidiyorsunuz? O bizim amcamızın cenazesine gelmişti. Selam olsun, Allah rahmet etsin, güle güle. Cenazeye niye gidiyorsun? Akrabayız, güle güle. Allah rahmet etsin. Bu cenazeye sen... İstanbul'dan Sivas'a, Trabzon'a, Kars'a niye geldin sen bu cenazeye? Otobüse koyup getirmişsiniz cenazeyi. E biz birbirimizin yüzüne bakacağız sonra. Kimin yüzüne? Ölünün yüzüne mi bakacaksın? Yok canım çocuklarıyla akrabayız da birbirimiz gelmesen adamlar ne diyecek? Allah rahmet etsin ölünüze. Peki. Bu cenazeye niye geldin kardeşim? Bu benim mümin kardeşim. Benim ona bir fatiha okumama muhtaç o şimdi. Kıyamet günü ben bununla yüzleşeceğim. Bir Fatiha'ya benden acımıştın sen der. Rabbim de bana emretti müminin cenazesini kılmam lazım. Selamun aleyküm. Gel buraya bakayım. Sen Allah için iş yaptın işte. Cenazeler şimdi ölçüm istasyonları. Mümin kardeşliğimiz. Dua. Dua. Ya Rab derken ki samimiyetim benim. İlim talep ederken. Bir yerde ders okurken ki samimiyetim, siyasetteki tavırlarım, kimliğim. ihlasımı ölçer. Kadının tesettürü. Allahu Ekber. Eh be. İhlas, ölçüm, istasyon genel müdürlüğü. Neresi? Tesettür mağazaları. Tesettür mağazaları. Tesettür için mağazaya giriyor kadın. Erkek tezgahtar ablası yakıştı alabilirsiniz diyor ve alıyor. Tesettür giyiyor ama. Geliyor eve annesine soruyor. E, "Albenili oldu mu?" diyor. "Tesettür seni pazarlamak için değil, pazarlamayı engellemek için de bir yanlışın var." Tesettür gibi ihlas numunesi göremiyorum ben. Yani tesettür Neyiz Allah'ın huzurunda? Ne için uğraşıyoruz? Daha iyi olmaz bu an. Cenaze de hakeza. Haç da öyle. Her yer öyle. Ama hele bu zamanda tesettür. Aman Allah'ım. İhlas ölçüm müdürlüğü. Kadın için, erkek için. Ona rıza gösteren baba veya koca ortak o işe. sıla Rahim. Allah'ın emri. Sıla-i Rahim. Kan bağı bulunan birinci derecedeki akraba ile bağlantıda olmak. Sıla-i Rahim. Bir halan bir apartmanda oturuyor. Öbür alanda Çatalca'da geniş bir yazlığında oturuyor. Hikmet-i İlahi çatalca'daki meyve bahçesi de olan halan daha çok Sıla-i Rahim nasip oluyor ona. Ona üç ayda bir Hele de Mayıs ve Haziran'da muhakkak. Çünkü hala bu. Üzmemek lazım. Öbür apartmanda oturan halaya zahmet etmemeli. O gariban. Allah ambalaj istemiyor. Hristiyanlarda da ambalaj var çünkü. Her pazar günü kilisedeler. Yahudilerde daha fazla ambalaj var. Mümin ruh adamıdır. Ruh durmuyor. Ve devlet memurluğu. Ya Allah! Devlet memurluğu. Ateşten gömlek diyor. Hazreti Ömer de şimdi ışından gömlek. Lazer ışığından bir gömlek. Uzun söz söyleyip başımı derde sokmayayım ben. Devlet memurluğu dert. 657'si var, 67'si var. Bir sürü dert. Ama kıyamet günü Ellerini ayaklarını öpmeyi Allah bana nasip etsin diye umut ederek, burada Halid bin Velid radıyallahu anhu anmak istiyorum. Hicretten çok kısa bir zaman önce Müslüman oldu. Estağfurullah Mekke'nin fethinden çok kısa bir zaman önce Müslüman oldu. Yani iki buçuk sene kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında kaldı. 2 senede Ebubekir radıyallahu'nun halifeliği döneminde ümmeti Muhammed'in baş kumandanı oldu. Ömer radıyallahu anh göreve geldiğinde görevine son verdi. O arada 20'ye yakın büyük savaşı zaferle bitirdi. İslam devletinin bugünkü Filistin toprakları, bugünkü Suriye Yemen tarafı Halid bin Velid'in eliyle Müslüman oldu. Fethettiği topraklarda, bugün bir milyon cami vardır desem mübalağa yapmış olmam. Sevaplar, ezanlar kayıyor ona mezarında. Sahabi radıyallahu anh. Ömer, bizim argo deyimlerle ona kafayı taktı. Birkaç şey için kafayı taktı. Bir tanesi, Halid putlaşıyor diye anladı. İnsanlar Halid'i, girdiği savaşı kazanıyor diye düşündüler halbuki Halid değil Allah'tı kazandıran Ebu Bekir'e israr etti bunu görevden al dedi Ebu Bekir o kılıcı ona Resulullah verdi alamam onu dedi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Halid'e seyfullahil meslul kınından çıkmış kılıcısın Allah'ın dedi ben onu alamam görevden dedi Ebu Bekir vefat etti Ömer halife seçildi, öbür gün kargoyu gönderdi. Görevden aldım seni, filanca görevdedir dedi. Dikkat edin, Yer diye bir savaş yapılıyor. Dev bir Hristiyan ordusu karşısında, Rum İmparatorluğu karşısında gün sayılıyor, 200 bin kişilik ordunun önünde halit parça parça olabilecek bir durumda bugünkü Suriye'nin fethedilmesi manasına geliyor. Bugünkü Suriye, Şam toprakları fethedilecek. <gülüyor> halit bin Veli de Ömer'in mektubu getirildi. Açtı, okudu. Kapattı mektubu. Çünkü çok kritik bir pozisyon. Arkadaşlar yeni komutanınız budur dese yani savaş mağlubiyetle bitecek demedi onu. Savaş böyle bir kanatlarını indirdi, hafifledi savaş. Ekabir kadrosunu, başkomutanlarını topladı. Ömer'den mektup var dedi. Okuyalım dedi. Açtılar. Bu mektubum sana geldiği andan itibaren sen komutan değilsin, o ordu da ersin yazıyor mektupta. Bilal geldi radıyallahu anh, başındaki sarığı söktü. Bu sarık komutan sarığı, sen bunu saramazsın dedi. O arada takkesi başından düştü Halid'in. Aldı takkiyi başına koydu, bunu sardı. Bunu koy kafana dedi. Yeni komutanın ismi söylendi. Yeni komutana komutanlık serfikası verildi. Haydi arkadaşlar cihada devam dendi. Halit ne yaptı? Yeni görevim ne olacak diye sormadı. Basit bir er gibi o savaşın sonuna kadar devam etti. İhlas. Ya Allah. İhlas be. Ben Halid İbni ne kadar seviyorum bunu bir Allah bilir. Ben bile bilmiyorum ne kadar sevdiğimi. Ama o parçalayan, şurada zaferler getiren Halid'i değil. O günkü Halid'i imreniyorum. Ya Rabbi ne ihlas bu ya. O mektubu yırtabilirdi kimse de onu anlayamazdı. Özrü de hazırdı. Neden? Savaş kaybedeceğiz biz burada ümmet gidecek geldiğinde de Ömer'e hesap verirdi. Emekliliğinde açıklardı bunu hatıratında. Öyle yapmadı. Orada bir sözü var. Bilal onun sarığını çözüyor ya. Diyor ki, özü itibariyle biz müminlerin emirine de itaat ederiz, eski kölesine de itaat ederiz diyor. Eski köle dedi Bilal orada. İhlas. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi son iki senesinde birkaç gün görmüş bir adam. Hep yanında duramadı Efendimizin. Ne diyor? Müslüman oldum o gün bana bir kılıç verdi Resulullah bir daha göremedim onu diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği sahabi bu. Bu ihlası yakaladın mı sen dünya senindir. Ve ihlas deyince kıyamete kadar unutulmayacak. Üç isim zikredeceğiz arkadaşlar. Bir, Ashab-ı Kehf. Ay Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı Kehf. Blok olarak ihlas örneği. İkincisi Ebu Bekir radıyallahu anh. Bütün ashab bir kenara, o bir kenara. O bir kenara. Yok Ebu Bekir gibisi. Yok Ebu Bekir'in bulunduğu listeye girecek bir kim. Ve üçüncüsü de Ömer bin Abdülaziz'dir. Rahmetullahi aleyh. Ömer bin Abdülaziz'de yok bir rakibi. Yok. Neden biliyor musunuz? Yaşadığı sarayda kendi ağırlığından daha fazla altını ve mücevheri vardı. Kaslarından daha fazla, damar sayısından fazla hizmetçisi vardı kefen gibi bir elbiseyle yaşayıp Allah'a gitti. Ümmetin malından bir kuruş yemem diyen bir halifedir. Hanımının kolundaki bileziklere bakıp, bunlar senin kolundayken içinde fakirlerin de bulunduğu bir ümmeti idare etmeye utanırım dedi. Ömer bin Abdülaziz. Hiç bu isimlerin rakibi yok arkadaşlar. ashab Kef, bir tane, Ebu Bekir bir tane başka bir dalda, başka bir dalda da Ömer bin Abdülaziz sahabi olmadığı halde bu makama ulaşmış. Bu sebeple evet başka onlarca yüzlerce isim var. Bu ümmet rahmet ümmeti. Onlarca isim yüzlerce isim zikredebiliriz ama bunlar farklı sivriliyorlar. Bir sorunun cevabı var. Bu ihlas niye bozuluyor? Şeytan nereyi deliyor geçiyor? Üç şeyi unutmuyoruz. Bir, Allah'ın sana verdiklerinden daha başka beklentilerin varsa, ihlası deldirirsin şeytana. Yani, kanaatsizlik. İki, insanların övgüsünden hoşlanıyorsan. Üç, insanların kınamasından rahatsız oluyorsan, sen ihlası deldirirsin. Herhangi bir matkap kullanmaz iblis o zaman. Sen zaten matkap gibi deliksin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbin.